Merhaba, Kamusla Güreş'te J harfindeyiz. Ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. J harfinde Japonya kelimemiz, Japonya'ya hızlıca bir giriş yapalım. Hızlıca bir giriş yapıyoruz. Japonya, Japon der demez akla gelen bir takım çok klasik sözcükler var. İşte samuray. Evet, manga, shogun. Harakiri. Kamikaze, yakuza, origami, Hı -hı. ondan sonra çekirbana, çekik göz, evet, çekik Çeki göz deyince evet hemen onlar geliyor aklıma geysalar, evet. biraz yanlış anlaşılan, Hı -hı. dövüş sanatları o konuda çok film yapılıyor hatta evet, fırsat bulabilirsek geysaldan hani bunlardan da bahsedeceğiz. Evet sushi, tabi sushi var. Zora fotoğraf e, merakı olan Japonlar e, çok fazla. Hı -hı. E, bir yandan da e, ...saygıyı... E... Özel bir Japon mimarisi, evleri falan Aa. hemen anımsıyoruz. Bunlar çok klasik, hemen herkesin aklına gelen şeyler. Şimdi biz Hı -hı. bu programı biraz değişik düzenledik Kerem'le. Genelde sözcüklerden, belli kaynaklardan yola çıkarak bir takım bilgiler veriyor. Onlardan bazı sözcüklere varıyoruz. Bu sefer sözcükleri en başta söylemek istedik. Vardığımız sözcükleri. Çünkü biraz Japon tarihine yer vermek istiyoruz. Bu bir tarih Aa. dersi olmasa bile. Çünkü Japonların bütün karakterlerinin, sosyal yapılarının o tarihin içinde gizli olduğunu fark ettik. Tabii. Sözcükleri önceden... Tarih bize birçok şey söylüyor aslında. Çok. Tarihi, aynı zamanda mitolojisi, dini. coğrafyası, dini evet. değil Evet. O yüzden sözcükleri önceden verip sizin bu sözcükleri o anlattıklarımızın içinde bulmaya çalışmanız belki daha iyi olur diye düşündük. Makul olacak sanki. Bir de böyle deneyelim. Ne sözcükler çıktı? Mesela güneş çıktı. Hı hı, güneş, mesela güneş imparatoru değil mi? Evet. E, savaş, savaşçılık çıktı. Hı hı. E, emperyalizm çıktı. E, sonra topraklarına dair neler çıktı? Hı hı. Kaynak e, yoksun oldukları, toprak evet. yokluğu. Eğitim sözcüğü çıktı. Hı hı. E, çok karışık söylüyoruz ama... E, tarihini anlattığımız zaman bir yere oturacak hepsi. Hı hı, biraz coğrafyasından bahsedelim bence. Hemen. Bahsedelim. Çünkü e, coğrafyası çok ilginç. Evet. Doğa pek bence Japonları sevmiyor. İşte dört büyük adadan oluşuyor. Bunların en büyüğü de Honshu ve burada Tokyo, Yokohama, Osaka, Hiroshima, Kyoto kentleri bulunuyor. E, coğrafik yapı biraz Japon kimliğinin oluşmasında etki oluşturmuş. Nedenine gel gelirsek bir adalı hani kültürü var. Ada hı hı. biliyorsunuz. Ada devleti Japonya ve bu adalılık bir izolasyona Vesile olmuş Bir yandan kendi içerisinde bir güven ortamı Oluşturmuşken bir yandan da hani bir güvensizlikle Oluşturmuş yani diğerlerine karşı Bir yandan da onları öğrenme ve takip etme Arzusu gibi Evet. Bir yandan da işte bu kaynak kıtlığından Kaynaklı bir, hani her zaman bir, bir tetikte olma hali de var Japonlarda Bu kaynak kıtlığı da şöyle değil mi? Hani su, su kıtlığı var, besin sıkıntısı var Bu besin sıkıntısıyla ilgili olarak balıkçılığa dönmüşler hatta yani Hatta şu an dünyada çok ileri düzeyde balıkçılık çok. yapıyorlar Topraklarının bun, da, beşte biri tarıma uygunmuş evet, sicilleri sadece Sicilleri de kabarık aslında bu başka bir konu evet. bence ama işte Petrol gireriz. yok, demir yok kömür yok. Evet. Volkanik bir yapı var. 60 tane etkin yanardağ var ve yılda bin tane deprem oluyor. Vay vay vay. Yani öyle. tarihini geldiğiniz zaman biraz mitolojisten bahset istersen Didem'ciğim. Bahsedeyim sen. E, doğa e, <gülüyor> onlara pek yüz vermemiş deyince aklıma şu geldi. Tarihi dine bağlayarak gideceğim. Hı -hı. E, fakat onlar doğayı çok seviyorlar. Fakat ya da bundan ötürü bilmiyorum. Zaten e, çok e, inandıkları birkaç din var ama e, ağırlıklı olarak karşımıza çıkan Şintoizm bir do doğa dini neredeyse. Doğanın Hı -hı. altında yat bir takım doğaüstü güçlere inanıyorlar. Hı hı. Ve, Kamiler var değil mi? E, ruhlar. Evet ruhlar var ve doğa e, figürü olan bir sürü tanrı ve tanrıçaları var. İşte hı hı. ay gibi, güneş gibi, dağ gibi pek çok. Zaten e, yap e, bayraklarının simgesi olan güneş de imparatorluğun aynı zamanda simgesi bir tanrıça. Hı hı. Ama e, terasu Evet, evet ismi de e, ve doğa onların pek çok şeyinde karşımıza çıkıyor. Sanatında, kültüründe, bahçe sanatlarında e, işte e, bu e, yani sahip olamadıkları şeye duyulan büyük sevgi ve hayranlık gibi açıklanabilir. Evet ilginç bir nokta buraya hiç düşünmemiştim. Doğa da kelimelerimizden biri. Hı hı. Mitolojik olarak baktığın zaman hani bu bahsettiğin. E, Ahmet torunu Jimmu Tenno ilk Japon İmparatoru. Böyle de bir durum söz konusu. Hmm. İmparatorlara hani böyle bir... E, e, e, tapınma say, evet, neredeyse. Evet, tapınma durumu söz konusu olunca bir güç ve e, saygı simgesi saygının simgesi haline geliyor. Bunlar din, da kelimelerimiz bizim aslında. Yani evet. saygı çok anahtar sözcüklerden biri Japonya'da zaten tanrıdan tanrıçadan gelen bir imparator çok yakın yüzyıla 2. Dünya Savaşı sonuna kadar e, hep tanrılardan Hı -hı. geldiğine Tanrı inanılmış. Tanrı sayılır hatta. Din, din Le, evet, başka Şinto Budizm haricinde var. Budizm ve Taoizm, hatta Zen Budizm, biraz da Confucius öğretisi da var de etkileniyorlar. Tarihine baktığım zaman ise... ...tarihte hani böyle belirli e, ...kerteliz noktaları var. Onlardan bir tanesi işte... E, ...izolasyon süreci var. Böyle 200 yıl kapatıyorlar kendilerini. Her şeyden kapatıyorlar. O dönem evet. hatta çok merak ediliyor. Batı'da acaba hani o dönemde... ...Batı'nın e, entelektüel, bilimsel, teknolojik... ...ekonomi, kültürel ilerlemelerinden... haberleri oldular mı diye. E, bunun öncesi ve sonrası diye... Ay ...ayırabiliriz hani bence öncesinde ha, bir doğru. saltanat eğilimi var. Şogunluk var. yani Kelimelerimizden bir tanesi. Şogun, bilim, bilim samuray. Yani. Evet. En başta söylediğimiz kelimeler ama biz biraz daha açacağız bunları. Samuraylar meşhur askerleri, şövalyeleri diyebiliriz. Hı -hı. Ama batıdaki şövalyelerden şöyle ayrılıyorlar. Benzer bir şey var. Toprak sahibi olmak ve Hı -hı. o toprağın derebeyi gibi olmak söz konusu samuraylarda. Oradan vergi alıyorlar köylüden ve Köylü de ona büyük bir saygı duyuyor. Gene saygı kelimesi. E, fakat e, şeyler, şövalyeler, yemin ederek şövalye olurken burada kan bağı vardı değil mi yanılmıyorsam? E, Daha çok şogun, şogunlarda. şogunlarda var. Şogunlar e, bir saltanat dediğim gibi imparator adına ülkeyi yönetiyorlar. E, bu da babadan oğula geçiyor yani. Bu hmm. e, babadan oğula geçiş süreci 1867'ye kadar yani bu restorasyon sürecine kadar devam ediyor. Meiji dönemi. Evet yani keskin bir askeri, militarist bir yaklaşım söz konusu. İşte inanılmaz bir toplumu yönetenlere dair belli bir saygı durumu söz konusu. İmparatora, şoguna. Biz bir kast sistemi de var aynı zamanda kast sistemi Bir sınıflama evet. evet yani belki işte, tam Hindistan'daki gibi değilse bile benzer bir evet, şey. samuray var, köylü, zanaatkarlar ve tüccarlar var. Ee, bu izolasyon öncesinde bir kolon dönemi oluyor tabii hani bütün dünyada batı batının emperyal güçleri işte o dönemin Portekiz, Hollandalılar, İspanyollar. Gemileriyle geliyorlar. Evet Japonya'da ulaşıyorlar bir şekilde. Bu Doğru. ulaşım söz konusunda bir böyle Batı ile bir karşılaşma durumu da söz konusu oluyor. Ben burada hemen da araya vesaire. girip şeyi söyleyeyim. Bu senin bahsettiğin 1500'lerdeki kolonilerle karşılaşma dönemi. Ondan evvel de 1300'lerde denize açılma söz konusu. Hı hı. Bu samuraylar toprakta yapacak bir şey kalmadığında denize hı hı. açılıyorlar. Ve korsanlık yapıyorlar diyebiliriz. O korsanlık aslında ilginç bir biçimde savaş ve ticareti iç içe geçiriyor. Böyle kendine güvenen savaşçı bir orta sınıf oluşuyor hı hı. ve e, neredeyse e, bugünkü şehirleşmeye benzetebileceğimiz bir takım deniz kazabaları gelişiyor. Ticaretin hı hı hı hı. ilerlediği. İşte ardından bu 1500'lerde e, Portekizliler, Hollandalılar Hristiyanlar geliyor ama Tabii Cizvit Katolikleri özellikle geliyorlar Hristiyanlaşma süreci de oluyor aynı evet, zamanda Aynen. Ama Baptist, bu... Baptist. Evet izolasyon dönemine kadar da bu izolasyon döneminde de bu bir tehlike farz edilerek hatta Hristiyanlar katlediliyor. Evet. Hatta ee, Japon olanları da. Japon olanları da katlediliyor. Hatta bir Shintoya da dönüşüm de söz konusu. Yani bu Çin'den gelen özellikle hani Çin etkisinden pek bahsedemedik ama Çin tabii bütün oradaki o uzak doğudaki uygulamaların birçoğunu etkiliyor. Çok. Japonya'yı da etkiliyor. Din, Her konuda. Din, din, dini de oradan geliyor. İşte Budizm, Konfüçyüs öğretileri Kore veya yüze, Çin üzerinden geliyor. Çok doğru. Ee, Sanatları, ve... alfabeleri bayağı Çin'den etkileniyor. Evet. O izolasyon döneminde dediğim gibi bir, bir öze dönüş söz konusu işte. Ve o öze dönüş içerisinde de Hristiyanlıkla ilgili olarak bir katletme durumu söz konusu. Evet. Ve Şinto'ya da geri dönüş söz konusu. Peki bu izolasyon sonrasında ne oluyor? Sonra Meiji dönemi başlıyor. Evet bir restorasyon, aydınlanma. Zaten Meiji aydınlanma anlamına geliyor. Bu aydınlanma şöyle ki hani bir modern ordu işte batılılaşma hukuk, işte basın, me meclis, anayasal meclis, düzen, evet. dış politika gibi kavramları eee önemsiyorlar. Burada temel bir soru var, amaç var daha doğrusu. Japonya'nın kendi temel değerlerini koruyarak dünyanın efendisi olacak mı? Hmm. E yeni bir emperyal güç olacak mı gibilerinden bir e amaçları var aslında ve bu amaçları doğrultusunda da uzun bir süre mücadele ediyorlar. İşte Tayvan'ı ilhak ediyorlar, Çin'den toprak kazanmaya çalışıyorlar. Çin tabii tırnak içerisinde çok önemli çünkü birçok bir ezeli bir rakip yani. O Aynı Asya'da. zamanda Endonezya, evet. Filipinler. Hatta 1905'te Rusları yenerek acaba artık büyük bir devletlenme gibilerinden bir soru da. Evet, hani şey burada biliyorum. ben bir araya girmek istiyorum. Gene o başta söylediğimiz sözcüklerden işte emperyalizm, hı hı. hatta saldırgan politikaları... E koyabiliriz o sözcüklerin yanına ee, ama bir yandan da demiştik ki bir kaynak toprak yokluğu var hı hı. ona dayandırıyorlar ee, bir yandan da aslında e, sarı ırkı e, koruyacağız kurtaracağız gibi bir evet e, ama bu daha çok İkinci hani Dünya Savaşı'nda çok böyle asli bir amaçları haline geliyor aslında bunu kullanıyorlar da bir yandan evet. da öyle bir durum söz konusu ee, neticesinde Birinci evet. Dünya Savaşı'da Japonlar bir kazançlı çıkıyorlar. Ee, ve bu kazançları da... E, Endüstriyel e, anlamda bir kazanç bir çok var bir kere. kazançlı çıkıyorlar. Hatta işte cemiyeti akvam kuruluşunda yer alıyorlar. Ama orada batı ırk eşitliği ilkesini benimsel, benimselmesini talep ediyor Japonya ama bizim liberal olan batı. ...kabul etmiyor bu evet. durumu... ...burada da enteresan bir durum söz konusu... ...inanılmaz bir sanayileşme süreci başlıyor... ...bunun nedenleri var ama... ...mesela gemi anlamında ticari fil olarak... ...dokuz kat artıyor sanayileşmede... Asya pazarlarını kendi hafif tüketim mallarıyla donatıyorlar. Evet ben de şeyi okumuştum. Bu işçi ve fabrika yönetimi arasındaki ilişkinin tıpkı eski yüzyıllardan gelen bu e, köylüyle samuraylar arasındaki katıksız itaat ve e, o itaat edeni e, koruma ve çalıştırma üzerine ondan yararlanma üzerine kurulu ilişki aynen endüstriye de yansımış. O yüzden de bu kadar başarılı e, deniyor. Sebeplerden biri bu. Hı hı. E, bu dönemi biraz daha açacağız. Açmadan önce Önce müzik aramızı Verelim Kerem de, e, Söylesin. Anne Burundan Bigin Cepen. Winter City Side Crystal bits of snowflakes all around my head and in the wind. I had no illusions that I'd ever find a glimpse of summer heat waves in your eyes. You did what you did to me. Now it's history. I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen. While i will wait here for my man tonight it's easy when you're big in japan when you're big in japan tonight big in japan be tight big in japan where the eastern sea is so blue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 sleep by your side mm. things are easy mm. J harfinde Japonya'dayız kamusla güreşte e, Tarihine çok yer verdik elimizde pek çok kaynak var onlardan da kısaca bahsedelim paylaşalım ben de Patrick Banan'ın dinleri tanımak ve anlamak adlı kitabı e, var hı hı. E, William McNeill'in dünya tarihi var hı hı. bir de birkaç yazarlı içinde George Langlois e, Louis Feber gibi isimlerin olduğu 20. yüzyıl e, tarihi ee, hmm, ben var. de Murat Belgen'in Militarist Modernleşme, Almanya, Japonya, Türkiye iletişim yayınlarından kitabından bayağı yararlanmış oldum. Çok zengin bir kitapı. Açtı, evet. <gülüyor> İvla Kost'un Büyük Oyunu Anlamak kitabı var elimizde. Onlardan e, bir Japonya e, çerçevesi çıkardık. E, asker yanlarından çok bahsettik. Samuraylardan e, gelerek Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru ilerledik. Şöyle bir bilgiyi vererek artık İkinci Dünya Savaşı'na girelim diyorum. Hı hı. E, aslında askerlik 1800'lerin sonuna kadar sadece samuraylara ait bir şey. Daha doğrusu silah taşıma yetkisine hı hı. onlar sahip. İşte bu Meiji'de Devremi diyebileceğimiz dönemden sonra artık halkın geri kalan kısmının da asker olabilmesi gibi büyük bir dönüşüm ve değişim geçiriyor ordu. Osmanlı'dan kalktıktan sonra modern orduya geçişle birlikte diğerleri de hani kullanmaya başladılar. Devrim evet. evet, söz konusu. İkinci Dünya Savaşı'nda kalmıştık sanki. Evet. İkinci Dünya Savaşı'nda da hani bildiğimiz bir, bir tablo var hepimizin bildiği işte atom bombasıyla Sonlanan sonlandırılan. Savaş ve Japonya'nın gerçekten çok büyük bir sıkıntı çektiği bir dönem var. Öncesinde Japonya işte bu sarı ırk ve beyaz ırkın sarı ırkın, beyaz ırkın tahkümünden kurtulması amacıyla panasyalıcılık amacıyla Asya'daki birçok ülkeye korumacı e, bir politika aynı zamanda işte ilhak ediyor vesaire. Evet, o dönemde bir genç oluyor. subaylar durumu söz konusu. Genç ha, subaylar evet. çok tabiri caizse azgınlar ve Japonya'yı ...sürüklüyorlar bayağı maceralara. Bu kadar savaşkan olmayan imparatoru... ...aslında o e, isyanları sonucunda... ...pek çok da suikast gerçekleştiriyorlar. O kadar çok devlet büyüğü öldürülüyor ki... ...bu savaşçıl askeri politikaya... ...boyun eğmek durumunda kalıyor yönetim. Hı hı. Ama bir, o sonunda kendi sonlarını getiriyor. Evet, bir de özellikle 1929 buhranı... ...dünyada yaşanan ekonomik kriz... ...Japonların işte ham maddemiz yok... ...doğal kaynağımız yok... İşte biz, bu ada bize yetmiyor, var olmak için yayılmamız lazım gibilerinden temel amaçlarla e, bu politikalarına gütmelerine vesile oluyor. Ancak sonuçta e, hiçbir isteklerine kavuşamıyorlar. Evet o dönem için en azından yani Avrupa Amerika buna izin vermiyor. Ee, nerede kim sivriliyorsa bastırmıştı. Zaten o 1904-1905 Rusya olaylarında Rusya büyüyor diye Japonya'ya yardım etmişti Britanya. Öyle daha kolay yendi Japonya Rusya'yı. Şimdi de e, tabii Pearl Harbor çok e, rengi noktası bir olay. E, Pearl Harbor'a saldırıp e, o üssü yok ettikten sonra Amerika bir ayağa kalkıyor. Önce denizaltılarla bombalıyor bütün şeyi, gemileri. Ardından feci iki bomba Hiroşima ve Nagazaki'ye atılıyor. Biraz Hala etkileri süren. Kılıç kısmından çok bahsettik lidemciğim. Biraz evet. işin meseli krizantem kısmına geçelim bence. Evet, bu kılıç ve krizantem gibi çok zıt iki kavramla anılıyor Japonya. Ben de Kerem'den öğrendim. Ee, ben bu... de Murat Belge'den öğrendim. Murat Belge evet çok güzel belirtmiş. Her yerde bu tezat sözcüğüne vardık. Çünkü saygıyla savaşçılık, emperyalizmle barışçıl olma, Hı -hı. üretkenlikle baskı falan gibi iki ayrı şey. Sanatta da bunu gördüm. Ee, Birçok bir sanatta, tiyatrolarında da mesela bir kabuki tiyatroları var, halk tiyatrosu. Hı -hı. Böyle çok canlı... Etkili, renkli maskelerin, giysilerin, dekorların olduğu, hep coşkulu bir hareketin sahnede söz konusu olduğu. Sonra Noh Tiyatrosu diye, Hı -hı. gene geleneksel e, ama çok daha her şeyin sade ve yavaş gittiği bir tiyatroları var. Bulmaca sorusu değil mi? Evet, bunlar hep böyle kısa e, şeyler, Hı -hı. Noh. Bir Japon tiyatrosu. Ee, sonra dediğim gibi bu kadar savaşkan bir milletler ama bir yandan bu işte Sakura meşhur kiraz ağaçları festivali, hmm. işte bonsaileri, ağaç düzenleme sanatları, ikebanaları evet, gibi doğru. incelikli şeyler. Ee, geyşalar Geşalar ha, geşalarla ilgili bir genel yanlışı da düzeltebiliriz belki Keremciğim. Sen e, kökün, de eski başkent Kyoto'dan çıkıyor ee, burada hani. Tapınağa gelen insanlara ilk önce bir çay ikram etme mevzusu var, bir yasa, e, tapınak var, e, bu, bir çay ikram etme durumu, bu ritüelleşiyor sonrasında. Hatta çayla birlikte e, dango adı verdikleri bir pirinç tozu da ikram ediyorlar. E, bu sonra ticarete dönüyor ve tüccarlar hani burayı bir eğlence yeri gibi kullanıp e, e, geyçalar bir hizmet vermeye başlıyorlar. Şu an Japonya'da bildiğim kadarıyla çok az kişi gençelik yapabiliyor. Bunu da bir arkadaşımdan aldım bu bilgiyi. Bir akademik bir süreçten geçiyorlar. Bir böyle bir eğitim sürecinden geçtikten sonra 120 kişi kadar varmış hatta Kyoto'da. Bayağı az. Hı -hı. Ve devlet statüsünde bu okullar. için tabii. Edebiyatta neler var? Edebiyatta bir kere iki Nobel'li yazarları var. Bir Kawabata var 68'de almış Nobel'i. Bir de 94'te Kenzo Buro Oe var. Hı hı. E, ama bununla kalmıyor. Gene çok tanınmış e, yazarları var. E, bugün en popüler olanlarından biri Haruki Murakami belki. Hı hı. E, güzel kitaplarını ben de seviyorum. E, Ishiguro var. E, hı hı. Mishima ile Akutagawa var. Mishima. E, ...sonu intiharla biten yazarlar listesi de çıkarsa... ...Japonlar da bayağı içinde bu arada. Hı hı, manga var mesela. Ha manga var Çizgide evet. böyle dünyada bir çılgınlık yaşanıyor. Bir 95'te bir Japonya'da basılı kağıdın... ...üçte biri mangalara gitmiş inanabiliyor musun? Oo çok. Her yıl iki milyardan fazla basılmaktaymış. Çok büyük bir sayı. Ya yani Aslında bir isyan... E, ...isyan kuşağının çığlığı diyebiliriz bunu. Çünkü 1920'li yıllarda doğan... ...işte çocukların hikayeleri... Başlangıç, başlangıcında böyle. İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında bu Japonların keskin ağır yenilgisinden etkilenen bir kuşak var. İşte baba teması var özellikle. Babalarının hani gidip, gidip savaşa gidip hmm. geri gelmemesi. İşte ölüm işte. Bayağı farklıymış o dönemde. Vesaire. Tabii hani mangakalar deniliyor bu desinatörlüğü. Ne, ne deniyor? Mangaka. Mangaka. Yani hmm. Bu mangaka'nın ilk hikayesi böyle. Sonradan tabii kapitalizmin etkisiyle dönüşüyor. Şimdi ee, çok başka bir hal aldı. Bayağı ee, geniş bir yelpaze aslında. Evet. Çok böyle seksi mangalar da var. Tabii, tabii. Ya hmm. da bir takım klasikleri işte Madam Bovary falan gibi çiziyorlar ama bir manga çizimi var. işte porno mangalar falan var. var i̇lk evet. başta böyle çok da imser, coşkun, dostane bir e, amaçla da hani başlıyor hani böyle bir nihilist bir tavır değil yani e, onu da yanlış anlaşılmasın ilk başlangıçta mangaların hikayesi öyle gelişiyor. Evet. Yani çizgi çizgi roman, çizgi de bir vardığımız kelime. Ben buraya gelince resimden de kısaca bahsetmek istiyorum program evet. bitmeden. Ee, çok incelikli güzel resimleri var ve hı hı. bunlar hep okullarla anılıyorlar. Öncelikle paravanlara yapılıyormuş resimler. Sonra kağıt üzerine tahta baskılarla ilerliyor. İşte Kano okulu var en tanınmışlarından. Hı hı. Rimpa okulu, işte Maruyama okulu gibi çeşitli okullar. Özellikle de kuşların çiçeklerin gene doğa burada karşımıza çıkıyor. Doğa unsuru pek çok hayvanın ve bitkinin yer aldığı incelikli böyle kiraz ağaçlarının Aha. pembe pembe çiçeklerin olduğu resimler gözünüzün önüne gelebilir. Ee, bazı savaş sahnelerini anlatan e, güzel çizimler de söz konusu. Aslında resimde de böyle bir tezat var. Her şeylerin de olduğu gibi. Birçok renkli canlı bir Aha. de böyle neredeyse siyah beyaz ve sadece yeşilin kullanıldığı resimler. Başka e, programı bitirirken ayrıntısına giremesek de e, alfabesinden bahsedebiliriz. E, Çin'den gelen ve e, hı hı. resme benzeyen. Çin e, zaten çok belli bahsettiğimiz evet. gibi. Yani Çin'den hani, din de oradan geliyor, alfabe de oradan Sanatları. geliyor. Sanatta da çok etkileniyorlar sonra bu Japon balığı olarak anılan hmm. balık özellikle uzak doğuda çok yaygın olan Argo sözlüğünde de Japon 50 liralık kağıt paraymış. Ben onu bilmiyordum ben. Ne, ne kadar? 50 50 liralık kağıt paraya Japon deniyor. Öyle mi? Ha. Holki Ha ben de bilmiyordum. Evet, e, Bir de kedi sevgileriyle Çok tanınıyorlar Manerineko denilen meşhur bir uğur getiren Böyle eliyle hmm. selam veren bir kedileri var Evet e, Aslında biz e, Çok yakında Şimdiye kadar geldiğimiz e, Harflere, kelimelere, anlamlara Bakacağımız bir toplu program e, Yapacağız Bazı başlıklardan bahsedemiyoruz çünkü e, Onlara yer vereceğiz e, Japonya'yı burada Bitiriyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler.